Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı her güzel şey sizin üzerinize olsun Cenab-ı Hak. Güzelliklere erdesin dünya ahirette. az ve bahtiyar eylesin. Mutlu olun. Sevdiklerinizle beraber. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den üç tane hadis-i şerif nakletmek istiyorum. Birinci hadis-i şerif şöyle taberaniden rivayet olunmuş. İza ahbettüm en yuhibbekumullah fe ve fe'attu iza tumintum ve astiku ila hadaftum ve ahsinu civaramen caverekum. Bu bir e, öğüt bizlere peygamberimizin şanımız sallallahu aleyhi ve sellem, efendimizden. Buyuruyor ki peygamber efendimiz in ahabbetum eğer severseniz en yuhibbekumullah ve rüsülühü Allah ve resullerinin sizi sevmesini isterseniz Allah ve peygamberlerinin sizi sevmesini istediyseniz içinizde böyle bir arzu bulunduysa bulunuyorsa fe eddu, eda ediniz tümün tümintüm size bir şey emanet olunduğu zaman emaneti yerli yerine teslim ediniz, veriniz ödeyiniz, üstüne yatmayınız efendim alt tabiriyle iç etmeyiniz efendim cebinize sokmayınız hak yemeyiniz demek yani emanete hıyanet etmeyiniz bu bir emaneti yerli yerine vermek çok çok şeylere şamildir efendim, çok anlamlara doğru gider, bir kere efendim, can bize bir emanettir Vücut bize bir emanettir. Vücudumuz bir emanettir. Onu iyi kullanmak. Çoluk çocuk bize emanettir. Eşimiz, ailemiz onun annesi babası tarafından bize verilmiş emanettir. Efendim bir arkadaşın getirip de şunu muhafaza ediver diye verdiği para pul emanettir. Efendim bir iş adamının şu kasanın başına geç benimle ama aman burada efendim çalmaçı olmasın. Burayı sen idare et filan diye Efendim söylemesi bir emanettir Emanettir, emanettir Emanetler yani bir kimseye Güvenip ona bir şeyi vermek Onun sorumluluğuna, onun hıfzı Himayesine, korumasına Bir şeyi vermek Tabi Allah'ın Celle Celaluhu Ahkamı, emirleri Yasakları da bir emanettir Yani şeriatin Kanunları Hükümleri emirleri yasakları. Onlar da bir emanettir. Allah onları uygulayalım diye bize vermiş. Zayi olunmasın, emanet yerine getirilsin. İhmal olunmasın, çiğnenmesin diye. O da emanettir. Dürüst bir insan, iyi bir mümin, dürüst olur tabii. Dürüst bir insan bütün bu emanet konularına efendim, riayet eder ve kendisine teslim eden emanetin sahibine verilmesini Efendim, zayiata uğratılmamasını efendim, e, gasp edilmemesini sağlar. Bu büyük bir ahlak kuralı. Çok önemli. Can da emanet. Can emanet olduğu için kişi canına kıyamaz. Çünkü Allah ona o emaneti vermiş. Beden de bir emanet. Bunu kötü kullanamaz. Çünkü hayatı boyunca bu bedeni kullanacak. Ondan sonra ahirete göçecek. Yani bu emin olmak, emanete hıyanet etmemek bize tüm vazifeleri hatırlatan çok özlü bir öğüt olarak görünüyor. Zaten Peygamberimiz Efşanımız Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri buyurmuş ki bu cevamiül kelim. Yani çok özlü, çok derin anlamlı sözler söylemek bana ihsan olundu Cenab-ı Hak tarafından. Böyle bir özlü söz. Yani tüm vazifelerimizi bize hatırlatıyor, aklımıza getiriyor bu sözler yazılsa, efendim duvara asılsa, gözümüzün önünde, her zaman aklımızda dursa, her hareketimizi bu nasihete uygun yapsak keşke. Bu bir. Mesela efendim, orduda ben askerlik yaptığım zamandan hatırlarım, efendim nöbetçi olduğum gece ödüm patlardı benim. Son derece korkardım. Çünkü efendim bir yerdeki bir topun bir vidası kaybolsa nöbetçi e, sorumlu olur. O, o mahkemeye çıkar. Niye sen buna iyi bakmadın? Allah saklasın. Efendim, hiç yapmadığı bir şeyden dolayı tabii e, askerin ihmali olur, başkasının ihmali olur. E, yaptığı bir suçu başkasına atmak için hazırlanmış tezgah olabilir. Çok önemli. O zavallı erler, vatan evlatları tabii subaylara emanettir. Onları korumak, kollamak, komutana emanettir, vazife. Efendim, vatan orduya emanettir efendim vazife korunacak. Efendim böyle böldürtülmeyecek. Efendim veya milli menfaatler satılmayacak. Efendim çiğnetilmeyecek. Her bakanın bakanlığı sorumluluğu altındaki işler o bakana emanettir. Allah ondan mutlaka sorar. Eğer bir haksızlık yapılmışsa, hazine zarara uğratılmışsa efendim birileri böyle torpilli kimseler efendim ucuz ucuz Milletin malını kapatmışsa evet bunlar hep işte emanet edilen kimselerin vazifeleri yapmamasından ahirette efendim, sorgu sual olunacak ve hüküm giyecek, ceza yiyecek şeylerdir. O kadar geniş yani herkese görevini hatırlatıyor. O görevini iyi yap, dürüst ol demek. Ve astıkku izah haddestun. Eğer Allah'ın e, peygamberlerinin sizi sevmesini istiyorsanız ey müminler. Yani hem Peygamberimiz sevecek hem de öteki Peygamberler, hepsi birden sevecekler. Ne kadar güzel. Rüsülüm diyor çünkü. Efendim konuştuğunuz zaman doğru söz söylediniz. Yalan, yanlış, eğri büğrü aldatmaca, dalaver, yutturmaca, kandırmaca, efendim lafı kıvırtmaca, efendim lastikli konuşmaca öyle yok. Yani doğru, los doğru. Efendim konuşacak hakkı söyleyecek şahitlik yapması gerekiyorsa gidecek mahkemede dürüst şahitlik yapacak efendim e, herkese karşı hakkı söyleyecek haksız söz söylemeyecek yağcılık yapmayacak efendim dalga yapmayacak efendim e, bunların hepsi çok güzel şeyler böyle yapacak konuştuğu zaman dost doğru konuşacak yalan yok ve ah civare men cavereküm. Size komşu olan, çevrenizde bulunan komşulara da efendim komşuluk hukukuna riayet edip iyi davranın. Size komşuluk edenlere e, o komşuluğun hakkını iyi yapın, iyi verin. Bu komşuluk evinizin, arsanızın, bitişi komşular o manaya da gelebilir. Bir zaman sizin yanınıza gelip de efendim size mücavir olmuş olan, sizinle bulunmuş olan kimselere de gider e, bu mana. Demek ki bizimle münasebeti olan kimselere iyi davranacağız. Yakınımızda bulunan kimselere ya mekan olarak evi ikameti, dairesi, apartmanı efendim, bize yakın manasına ya da bir ara bizim yanımıza gelmiş, bizimle bulunmuş olan kimseye iyi davranacağız. İyi davranmak, yani ihsan, bir şeyi güzel yapmak, iyi yapmak. Tabii bu söz güzel söylenecek, muamele güzel yapılacak, iyi muamele yapılacak, hak söylenecek, doğru işaret edilecek, yanlışlık ikaz edilecek efendim nasihat edilecek vesaire. Bunların hepsi iyi Müslümanın şuurlu Müslümanın toplumdaki yerinde üzerine düşen görevleri bilen Müslümanın görevleri. Böyle yaparsa Allah ve Resulleri. Peygamberleri o kimseyi sever. Biz de öyle yapmaya çalışalım. Zor değil. Emanetin her çeşidine riayet etmek, hıyanet etmemek. Konuştuğu zaman dosdoğru konuşmak, yalan söylememek. Birisiyle ilişkisi, münasebeti, komşuluğu, beraberliği olduğu zaman buna iyi davranmak, kötü davranmamak. Bu üç şey iyi bir Müslümanın güzel ahlaklılığının tezahürleridir. Böyle yapmaya çok dikkat edelim. 2. hadis şerif Peygamber Efendimiz bir soru üzerine buyurmuş ki En tasaddaka ve ente sahihun şahihun takşal faksa ve te'melul bekâe ve tüm tühm tümhil hatta izâ benagatel hulkum kulti fülânın ceza veli fülânın ceza ela fakat kânel fülân Bu hadis şerif İmam Mubarrak e, kitabı sağlam, rivayeti titiz, efendim mübarek Ahmed İbni Hanbel Hazretleri'nin İmam Müslim'in, İmam Buhari'nin, İmam Ebu Davud'un, İmam Nesehi'nin kitaplarında olan bir hadis-i şerifi Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten peygamber efendimizin böyle buyurduğu rivayet edilmiş. Bu hadis-i şerifi niye buyurmuş peygamber efendimiz? İnne racülen kale bir adam peygamber efendimize hitaben soru sorarak dedi ki Ya Resulallah yüz sadakati azam-ı sadakanın hangisi sevap bakımından en çok sevaplıdır hani paramızla sadaka veriyoruz, hayır yapıyoruz bu yaptığımız hayırların, sadakaların en hayırlısı hangi türde olandır, hangisidir ne yaparsak çok sevap kazanırız diye efendim bir soru sormuş Peygamber Efendimiz'e. Onun üzerine de Peygamber Efendimiz bu sorunun cevabı olarak buyurmuş ki sadaka nasıl verirsem hangi sadaka daha sevaplı diye sordun. E, sordun. En tasaddaka tasadduk etmendir senin sadakayı vermendir. Mal veya para olarak efendim, hayırını yapmandır. Ne, ne durumdayken ve ente Sahihun şahihun Sen sıhhatliyken ve cimriyken Yani e, Malını seviyorsun, paranı seviyorsun içinde cimrilik duyguları varken Tasadduk etmen sevaplıdır Takşel fakre e, Fakir olmaktan Korkarken cimrilik neden olur Aman ben bunu verirsem ben Bana bir şey kalmaz fakir düşerim Çocuk çocuğum ne yiyecek, ne içecek Eyvah vermeyeyim en iyisi, hayırı yapmayayım e, Fakirlikten korkarken ve temülül e. ve daha çok yıllar yaşarım ben bu parayı neye lazım hacmayım biraz yarımda dursun e, uzun zaman yaşayacağım diye umuyor umuyorken bundan dolayı malı sevip de cimrilik duygusu içinde aman ben bunu koruyayım saklayayım hacmayayım elinden çıkartmayayım diye düşündüğün ve sağlıklı olduğun zaman yani dinsin geziyorsun tozuyorsun ölüm aklına gelmiyor veya daha ölmem daha vakit var. Efendim, halbuki kimin ne zaman öleceği belli olmaz. Sıhhatliyim. Efendim, Necip Fazıl'ın şiirinde bir gencin, hasta gencin duygularını anlatan sıralarında Gencim, ölmem. Arzular, kanımda bir çağlayan şırıl şırıl. Güzel bir şiiridir o. Çok güzeldir, rahmetlinin o şiiri. Efendim, yani gencim ölmem daha yaşayayım yaş yaşarım yaşamalıyım yaşayacağım inşallah yaşarım ay ölümden korkuyorum istemiyorum filan diye dediği zaman tasadduk etmesidir bunları bu sıfatları neden Efendimiz söylüyor insan öleceğine yakın artık nasıl olsa yaşamayacağım nasıl olsa bu bana para artık bu mal fayda etmeyecek en iyisi biraz sarf de ahiret sevabı kazanayım diye o zaman vermek ister Doktorlar dediler ki 3 aylık hayatın kaldı. Ha o zaman malını sevaplı nereye vereceğini düşünmeye başlar. Ama bir hastalığa düştü, öleceğini düşünüyor. O zaman efendim tasadduk etmeyi, düşünür, hayır yapmayı düşünür. Halbuki öyle olmayacak. Daha sıhhatliyken, parayı seviyorken ayırıp verecek. Ciğerinden parça kopuyormuş gibi olsun Allah rızası için. Çünkü ibadetin sevabının çok olanı Zahmeti çok olandır. Vermekte zahmet çekiyor, zorluk çekiyor. Canından bir parça, mal canın yongası, yonga ne demek? Parça. Mal canın yongası olduğundan çıkartıp bir parçasını vermek, canından bir parça vermek gibi zor geliyor. Ama verecek çünkü İslami hizmetler, hayırlar, fakirlerin mutluluğu, insanların kardeşliği hep para vermeye cömertliğe bağlı. Vela tümhil, tümhil, mühlet vermek yani geciktirmek demek. Tümhil de o bu başka ihmal etmek önemsememek severim, geçiştirmek manasına gidiyor mühlet verme yani e, ve hayrını geciktirme yani 10 sene sonra yaparım 20 sene sonra yaparım emekli olduktan sonra yaparım çoluk çocuğu evlendireyim ondan sonra yaparım öyle deme ve la tümhil hatta izabele katil hulkum canın boğazına geldiği zamana kadar geciktirme bu hayırları yapmanı tam hırıl hırıl efendim böyle zor nefes alıyor Ölmek üzere, artık doktorlar başında söylemişler, artık bir ümit yok, elimizden gelen her şeyi yaptık. Allah bilir diyorlar, tabii çıkmadık da ümit vardır diyorlar. Ama belli ki gidici hasta. Ha, o can boğaza dayandığı zaman, efendim can hulkuma, hulkum boğaz Arapça'da, can hulkuma dayandığı zaman ne kadar tehir etme yapacağını hayırı, geciktirme öyle o zaman kulte de, e, dersin ki, burada da dedin ki demek aslında kulte de ama mazi sigasıyla ama kesinlik ifade ettiği zaman mazi kullanılıyor Arapça'da. E, li fulanin keza, falancaya benim malımdan şu kadar miktar ayırın da verin. Ve li keza, falanca akrabaya da şu kadar verin. Şu oğluma da bu kadar verin, bu kızıma da şu kadar verin. Ela vakat kâne li fulanin. Sen desen de demesen de zaten onlara o para, o mal gidecek. Onların oldu zaten olmak üzere. Nefesini verdiğin zaman, son nefesini verdiğin zaman mal senin değil, mal seni bırakacaksın. Son nefesine kadar senin mülkiyetinde. Ondan sonra mal zaten mirasçıları isterse efendim e, senin vasiyetini bile bir miktarını yapması lazım, üçte bir kadarını yapması iyi olur denmiş mirasçılar vasiyeti tutsun demişler. Efendim ama bazıları da yok ben ihtiyacım var. ben Vermem oraya diyor. Hatta öyleleri var ki bizim vakfımıza işte gençler için eğitim için bilmem hayır hasenat birisi mal bırakmış vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Allah kabul etsin. Nur içinde yatsın. Ondan sonra vefat edince mirasçıları sağlığında verdiği için bile mahkeme diye müracaat ediyorlar. Diyorlar ki e, bunu geri alayım. Halbuki adamcağın sağlığında düşündü, taşındı, verdi, hayır olsun diye öldükten sonra almaya kalkışıyor mirasçıları. Bir kardeşimiz vardı Allah rahmet eylesin. Her türlü tedbiri almış, avukatlarıyla konuşmuş, efendim mallarının bir kısmını kendi hali hayatında rızasıyla hanımına ayırmış vesaire Ondan sonra bize de getirdi hayrat olarak vakfımıza verdi. Allah razı olsun. Çok iyi bir insandı. Babası da çok iyi insandı. Efendim iyi bir aileden tertemiz bir insandı. Çocukları yoktu. Hanımı ondan sonra vasiyetnameye göre ben efendim hanımma haklarını ayırdım verdim. Bu taksimatta bu hayır buraya verilecek. Ondan sonra hak iddia edemez diye de tedbir almış yani rahmetli. Hanımı ondan sonra dava etti bizim vakfımızı ki malı geri almak istedi. Geri alsın diye dava etti. Tabi onlar da çok ayıp oluyor, günah oluyor. Hem e, vefat etmiş kimseye saygısızlık ruhunu mazvediyen de Allah sevmez. Çünkü sağlığında malın tasarrufu sahibinindir. Onun tasarrufunu sonradan iptal etmek, hayrını engellemek ahlaki bir şey de olmuyor. Ama yapıyorlar çünkü mal sevgisi, mal sevgisi dünyalık insana ahireti unutturuyor bu devirde. Her devirde belki öyle olanları olmuştur. Ahireti düşünen az, imanı zayıf, efendim şey yapıyor. E, ne olursa olsun ben dünyada bu parayı alayım da. E, kimisi de diyor ki Allah beni cehenneme asın. Yani ben bu dünyada yapayım. Da. Çünkü cehenneme inanmıyor. Ahirette o gaza, azabı göreceğini, şimdiden hissetmiyor acısını. Cehennemi küçümsüyor, belki de inanmıyor. Tamam ben bunu yapayım da. E, sen haramı yemezsen getir bana ben yiyeyim diyor. Bir de alay ediyor tabi. O da daha fena. Evet. Demek ki sevgili kardeşlerim hayırı dinçken, gençken, efendim malı severken, fakirlikten korkarken, daha çok yaşayayım derken tasadduk ederse, hayrını yaparsa böyle tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Son deme bırakmamayı tavsiye ediyor. Ben bizim ihvanımızdan, kardeşlerimizden, hacı teyzelerden, hacı amcalardan bazı kimseler bilirim ve darıldım şahsen kırıldım onlara. Efendim vakfımızın bu kadar müesseseleri var, hayırlı hizmetler yapıyor, bu kadar öğrenciye bakıyor, efendim şu kadar hayırlar yapıyorken, efendim bilmem, sa sağlığında da şey diyebilir, ben ölünceye kadar bu malım, efendim bende kalsın, benim tasarrufunda kalsın vefat edince falancıya verdim. Tapuya böyle yazılabiliyor, olabiliyor. Sağlığında kullansın. Ondan sonra olmadık insanların eline geçiyor şeyler, mallar. Efendim, eee artık sahibinin dediğini de dinlemiyorlar vefat edecek kimselerin böyle efendim Şahin gibi başına toplanmış akbaba gibi efendim malını yemeye niyetlenmiş kimseler oluyor uzaktan şeyden hayırsız hayatında hiç yanına gelip bir yardımcı olmamış insanlar mirasını paylaşmak için canavar gibi geliyor efendim orada gözünü açıyor ve hayrını yaptırtmıyor o zaman bırakmaması lazım hayatındayken hayrını yapmalı ama eğer kendisinde bir sıkıntısı olacağını düşünüyorsa, ben hala hayatımda bunu kullanacağım Öldükten sonra bu falan canındır diye yapabilir. O zaman kıymeti var. Sıhhatliyken, malı severken, cimrilik duyguları içinde varken, fakirlikten korkar durumdayken, daha yaşayacağını ümit ediyorken vermesi güzel. Öleceğini hissettiği zaman vermesi gecikmiş bir şey oluyor. En son anda vermesi tam yatağa yatmış şuna verim, buna verim dinlemez bile yani unutulur yazılı değil bir şey değil itiraz eder avukatlar filan gider efendim hayır ve hasenatınızı Cenab-ı Hakk'ın kabul edeceği şekilde güzel bir tarzda yapmayı nasip eylesin bir e, hadis-i şerif daha okumayı düşünüyorum efendim peygamber efendimiz Ebu Musa el-Eşari olmalı sadece isim var nisvesi e, yok ezlerlerinden radiyallahu ta'ala Taberani'nin kaydettiğine göre şöyle buyurmuş. İn isteta'te en la tele ana şey'en şefaat. Fe innel la'net izâ haracet min sahibiha fe el mel'ûn leha ehle. Esabetu ve illem yekun leha ehlen fe kâne el la'nu leha ehlen reca'at alayhi. İllem yekun leha ehlen esabet yehudiyyen ev nasraniyen ev mecusiyye ve in isteata elleatel ana şeyen ebeden fefqal Bu da bir e, lanet sözü söylememek lanet etmemekle ilgili tavsiyesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin. Buyuruyor ki efendimiz in isteata elleatel ana şeyen hiçbir şeye lanet etmemeye, gücün yeterse hiçbir şeye lanet etme. Yani şey diyor, kimse demiyor. Kimseye de lanet edebilir, eşyaya da lanet edebilir. Allah kahretsin. Allah e, bir yere batırsın, bilmem ne, neler söylerler bu lanet babından, beddua babından. Çok laflar bilir bazı insanlar. 40 tanesini peş peşe sıralar ve ağzından sanki böyle şey, ateş ...dehir çıkıyor gibi olur... ...Efendimiz diyor ki... ...insan demiyor... ...şeyen diyor... ...yani hiçbir şeye... ...sadece insan değil... ...hayvan değil... ...hayvan at tökezler... ...hayvana lanet eder... ...öküz yavaş gider... ...köylü öküze lanet eder... ...efendim... ...karısı biraz gecikir... ...karısına lanet eder... ...çocuğu bilmem bir şeyi kırar... ...ona lanet eder... ...komşusu bir şey yapar... ...ona lanet eder efendim gözün çıksın gözün önüne aksın efendim canın çıksın Allah kahredesin vesaire vesaire vesaire bir sürü beddua bir sürü lanet efendim e, böyle söylerler ya bunlar tabi kötü alışkanlıklar iyi değil hiçbir şeye lanet etmemeye gücün yeterse hiçbir şeye lanet etme bunu yapabilirsen hiçbir şeye lanet etmemek çok güzel Fefali, böyle yap yani lanet etme hiç laneti kullanma Bedduayı yapma. İzah ediyor Efendimiz. Yani nasihatinin sebebini de söylüyor. Neden lanet etmeyecek insan? فَاِنَّ الْلَعْنَةِ اِذَا خَرَجَتْ min صَاحِبِهَا Lanet, lanet edenin ağzından çıktığı zaman فَكَانَ الْمَلْعُنُ لَهَا ehlen Ve kendisine lanet edilen de o lanete müstahak ise, layık ise o durum ona uygunsa esabetu. <gülüyor> lanet ona isabet eder. Allah kahretsin dediyse, kahrolur. Efendim, canın çıksın dediyse, orada canı çıkar, efendim, vesaire. Anında, efendim, veya ne kadar zamanda gidecekse, Allah'ın takdir ettiği bir zamanda, lanet onu bulur ve mahveder. Ehilse, yani lanete layık, müstahak olmuşsa, hakikaten efendim, o laneti hak etmişse, kaşınmışsa, o zaman ona gider. فَاِلَمْ يَكُنْ leha ehlen Bu lanete, ee, müstahak bir insan değil masum bir insan ama ötekisinin ağzı bozuk Efendim, işte buna lanet etti sinirli asabi bastı laneti dua'yı. o zaman ne olur bu lanete müstahak değilse temizse insan fekâne la'ânü laha ehlen aksine laneti eden berbat bir insansa lanete o layıksa bu sefer, bu sefer lanet döner racaat aleyhi lanet eden kimseye çarpar onu mahveder onu mahveder. Bak şimdi lanet eden bu sefer lanetine kendisi uğrar. Allah onu kahreder, Allah onu mahveder, Allah onun canını çıkartır, Allah onun gözünü önlüktür, kör eder vesaire. Demek ki karşı taraf masumken lanet etmişse bu sefer dönüp kendisine geliyor. Bu mereng diye bir aletleri var bu Avustralya yerlilerinin şöyle L harfi gibi biraz daha açık bir tahta yası. ...tervane kanadı gibi... ...havada bir ustalıkla... ...savuruyor, atıyor... ...döne döne gidiyor... ...karşıdaki avlayacağı... ...hayvana vuruyor... ...onu deviriyor... ...ondan sonra dönüp atıldığı yere geliyor... ...nasıl yapılmışsa... ...burada onu işte... ...atma oyunları da yapıyorlar... ...hakikaten oluyor... ...akıl almaz gibi bir şey... ...insan şöyle aklından olur mu olmaz mı diye hayal edip düşündüğü zaman olmaz böyle şey sanır. Ama attığı şey dönüp dolaşıp havada kendisine geliyor. Lanet de demek ki böyle laneti yapan kimse kötüyse, lanete kendisi müstahaksa, lanet edilen iyiyse o zaman kötüye gelir, onu mahveder. Ve illemiküllehâ ehlen. Bu laneti söyleyen de iyi insansa, ona şey değilse, ona da yakışmıyorsa, o zaman ona da dokunmaz lanet. Kime gider? Esabet yahudiyen ev nasraniyen ev mecusiyen. Ya bir Yahudiye, ya bir nasraniye, ya bir mecusiye efendim, isabet eder. Onun için فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَلَّا تَلْعَنَا Hiçbir şeye lanet etmemeye gücün yetiyorsa hiç laneti kullanmama, ağzından lanet çıkmamasına efendim, gücün yetiyorsa fef'al böyle davran, en iyisi bu diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki ağzımız öyle bedduaya alışmayacak. Lanete bazen de şeyle harf değişikliğiyle nalet derler. Köylerde, Anadolu'da bu da vardır yani. Aslında o lanettir ama L harfi N harfiyle yer değiştirmiştir Lanet yerine Nen nalet şey der aslında lanet demek evet demek ki ağzımızı bozmayacağız beddua etmeyeceğiz mümkün olduğu kadar tatlı dilli güleç yüzlü herkesin hayırını isteyeceğiz efendim vesaire ee, böyle evliya Allah'tan mübarek insanlardan e, çeşitli güzel şeyler davranışlar rivayet ediliyor kaynaklarda efendim evliya Allah'tan birisi böyle içki içip sokakta ayyaş, sarhoş yerlere yıkılan bir takım insanları görmüş Efendim, Yanındakiler de demişler ki Efendim sen duası makbul mübarek Allah'ın bir iyi salih kulusun Şunlara bak ne kadar günah işliyorlar Sen bunlara beddua eyle kahreyle O da el açmış demiş ki Ya Rabbi sen bunlara hidayet ihsan ile, Hatalarını anlattır Doğru yola gelmelerini nasip eyle diye O sarhoşlara O duası berekatıyla Allah bir güzel hal vermiş Efendim terbeken olmuşlar, doğru yola girmişler, içkiyi bırakmışlar. İçki çünkü bütün kötülüklerin arasıdır Mümkünse efendim e, hiç imal bile etmemek lazım. Ama maalesef, maalesef, maalesef efendim içki imalatı, iç, içki istihlaki Kullanması çok büyük boyutlarda. Tabii ondan sonra da sarhoşken araba kullanması, içiyor, kullanıyor, boğazda uç köprüden uçuyor adam eziyor, kendisi ölüyor. Efendim başkalarına zarar veriyor. Veyahut efendim meyhanede kavga çıkartıyor, bıçağı çekiyor, tabancayı çekiyor. Efendim sıradan şu kadar insanı öldürüyor, bu kadarını yaralıyor. Veyahut kendisi de derken küt yere düşüyor, başı kaldırma çarpıyor. Efendim beyin kanamasından ölüyor. Veyahut efendim işi çok kaçırıyor, kaçırıyor, çatlıyor bu araba Efendim içi yanıp şey yapıyor veya Efendim karaciğeri siroz oluyor. Karaciğer diye bir şey kalmıyor. Efendim perişan, sapsarı beniz. Efendim ölüyor. Zararlı. Zararlı olduğunu doktorlar da söylüyor. Efendim e, kesin. Ama zararlı şey hem imal ediliyor, hem satılıyor, hem reklam ediliyor. Amerika'da hoşuma gidiyor. Bu yani güzel şeyler var. Güzel şeylerin, güzel olduğunu kabul etmek lazım. Sigara paketlerinin üstüne bu sa sağlığa zararlıdır diye yazıyı koydurtuyorlar. Yani böyle aldatmaca olmasın, zararlı olduğunu içen bilsin diye. Amerika'da 1930'lu senelerde devlet içkiyi yasaklamış, içmeyi, imali filan. Ama tutturamamış toplum çünkü çok alışkın. Efendim, sürdürememiş yani şeyi. E bizde bir zamanlar içki tabi Osmanlı Devre, devresinde herhalde bir ara yasaktı. Ama o zaman yasak da biraz gevşek yasaktı galiba. Müslümanlara yasak. Ondan sonra e, gayrimüslimlere serbest. Onlara bir şey denmiyor. Onun için Müslümanlar da anlaşılan kaçıyordu gayrimüslimlerin mahallelerine, oradaki meyhanelere efendim gidiyorlar, içiyorlardı herhalde. Gazellerden anlıyoruz ki işte "Ol bütüyü tersa sana meynuş eder misin?" demiş. "Ey aman ey dilne müşkil der, sual olmuş sana." Mesela Şairin böyle bir sözü var. Efendim, o, ol bütün tersa, yani Hristiyan efendim güzeli, put gibi efendim son derece böyle tapınılacak gibi demek istiyor galiba o kelimeyi kullanmakla. O Hristiyan güzeli gelmiş, efendim tersa Hristiyan demek, efendim Hristiyan güzeli gelmiş, içki içer misiniz demiş, Eyvah! Bana ne kadar zor bir soru sormuş şimdi diyor. Çünkü içerim dese İslam'da yasak. İçmem dese nefsi emmaresi istiyor filan. Yani anlaşılıyor ki gayrimüslim mahallelerine gitmişler. Onlar da serbest diye. Aslında tabii yasaksa, zararlıysa her tarafta yasak olsaydı, edilebilseydi keşke. Ama tabii içilmiş, alışılmış, yaygınlaşmış. Aslında İslam'da imali bile yasak. Efendim yaygınlaşmış. Ondan sonra da toplumda çok yaygın zararlar o Yani kazaların, hastalıkların, ölümlerin sebepleri yazılsa ne kadarının içkiden olduğu ortaya çıkacak. Ee, şey e, Sayımlarda istatistik dediğimiz rakamlarla çıkacak ortaya. Bazıları da diyor ki efendim, bira falan şey değil. Yani hafif falan. E, ben Gülhane Askeri Akademisi'nde hatırlıyorum bir e, yüksek rütbeli zatın bir büyük konuşma yaptığını ve biranın zararlarıyla ilgili orada efendim bilgi verdiğini hatırlıyorum İstanbul'da bulunduğum senelerde gazeteler yazmıştı. Zararlı. Yani keşke zararlı olan şeylerin caydırıcılığı arttırılsa alıştırılmasa topluma zarar veren şeyler önlenmeli, önlemler alınmalı caydırılmalı. Amerikalıların yaptığı gibi bu zararlıdır falan diye hiç olmasa yazılmalı, reklamı yasaklanmalı unut Amerika yapıyor. İşte gözümüzde görüyoruz batı batı derken batının en batı, batısı Amerika. Herkes biliyor. Bunların bir şey yaptıkları zaman incelerler, öyle yaparlar diye şeye lüzum yok. İnata, taasuba lüzum yok. Gerçekleri kabul edip doğruya doğru eğriye eğri demeli. Doğruyu yapmalı, eğriden kaçınmalı. Allah bize o güzel ahlakı nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahü